Çocuk Bahçesi. Başsız at, Son bölüm. Yazan Paul Bernard. Radyoya uygulayan Musa Aydoğan oldu. Yöneten Asuman Korat. Efekt Mehmet Turgut Oynayan sanatçılar Anlatan Işıl Poyraz Gabi Nezik Alataş Fernan Tolga Gariboğlu Tatav Toprak Sergen Marion Arzu Balkan Bombon Simge Selçuk Rublo Erol Kardeşici Pepe Erdoğan Göze Sine kaya akarsu Lami Serhat Nalbandıoğlu Blaş Attekin Ertürk Gabi, Fernan, Marion, Tata, Bonbon ve diğerleri Aynı mahallede oturan birbirlerine çok düşkün çocuklardır. En büyük eğlenceleri Fernan'ın başı olmayan oyuncak atına binmektir. Ama bir gün Tatav kaza yapar. Fernan tekerleği çıkan atı götürüp evlerinin bahçesine bırakır. Kazadan sonra çocuklar henüz sebebini anlayamadıkları garip olaylarla karşılaşırlar. portacı Rublo ile arkadaşları atı çalmaya yeltenirler. Ama çocuklar onlara engel olurlar. Devreye Mario'nun köpekleri de girince kaçmak zorunda kalırlar. Aynı adamlar bu kez atı satın almak isterler. Çocuklar kabul etmeyince zorla almaya çalışırlar ama başaramazlar. Fernan'ın babası Baydüen atı tamir ettirir. Fakat adamlar çocukların peşini bırakmazlar. Baydüen müfettiş sineye gider. Sine büyük bir soyguncu şebekesinin peşinde olduğundan olayla pek ilgilenmez. Çocukların bütün tedbirlerine rağmen başsız at bir gün çalınır. Ama yine de adamlardan kurtulamazlar. Bir gece Rublo, Fernanların evine girer. Atı çalan adamlar da onları gölge gibi izlerler. Müfettiş Sine, bu olayların soygunla bir bağlantısı olabileceğinden şüphelenir ama emin değildir. Bu arada çocuklar tamire gideceği gün atın içinden çıkardıkları hurda parçaları arasında bir anahtar bulurlar. Adresi anahtarın üzerinde yazılı olan boş oyuncak fabrikasına giderler. Orada bir yandan eski oyuncaklarla eğlenirken... ...bir yandan da ne olduğunu bilmedikleri şeyi ararlar. Bombon'un üzerinde başka bir adres yazdığı anahtarı... ...onun elinden sözde zorla alan adamlar... ...geç de olsa bu oyunu fark ederler. Öte yandan çocuklar... ...buldukları bir çuval dolusu paranın şaşkınlığı içindeyken... ...Rublo ile adamları gelir. Bombon müfettiş Sine'ye olanları anlatırken... Marion köpekleriyle arkadaşlarının yardımına koşar. Tanrı cezasını versin. Köpekler kötü sıkıştırdı bizi. Bunlardan böyle kurtulamayız. Çekin tabancalarınızı. Çocuklar kaçıyor. Kaçırın, çocuklar. Köpekleri ben oyalarım Pepe. Sen çıkışı tut. Sakın kaçırma onları. Tut Sakın bırakma. kaçırma. Çeviri tutamadım. güçlü yardım et ona. Bırakın beni. Bırakın, Bırakın beni diyorum. Ver. Şimdi göstereceğim sana küçük şeytan! Bu lanet olası iç sürüsünü sen derdettin başımıza! Pepee! Pepee! Yardım et! Tabancamı düşürdüm! Köpekler parçalayacaklar beni! Çabuk seslen şu köpeklere! Yoksa gebertirim seni! Pepee! Yavurtarım seni! Hüme yetişin! <gülüyor> <arkadaşım buyursun. gülüyor> Düşünce başımı vurdum yere, benim bir şeyim yok. Sen zil ona yardım et. Bak, Kaçarken ayağa takılıp çukura düştü. Yarı baygın yatıyor orada. Dur çabuk kaçın arkadaşlar. Bunlar tabancalarını almadan çıkın buradan. Arkadaşlardan çoğu çıktı hadi Morion sen de çabuk ol biraz. Geliyorum Fennan. Bırakın beni. Morion sana söylüyorum daha ne bekliyorsun orada? Tat kimse kalmadı. Arkadaşların hepsi de çıktılar. Ne yapıyorsun orada Marion? Ay, köpekleri bu haylukları yerine bırakamam Ferda. Bir silahını almış yerden. Bırak şimdi köpekleri. Sen kendini kurtar. Onlara bir şey olmaz. Sen çık ben hemen geliyorum. Marion, Mario, lütfen sözümü dinle. Ne olur? <gülüyor> Ferdan ne oluyor orada? Mario nerede? İçeride mi hala? Bombon bu. Yaşasın kurtulduk. Bana haber vermeden kendi başınıza işler çevirdiğiniz için sizlere çok kızgınım çocuk. Ama efendim biz Müfettis sadece... Sine haklı çocuklar. Karşınıza aldığınız adamlar mahalle çocukları değildi. Büyük bir soyguncu şebekesiydi. Gerektiğinde gözlerini kırpmadan sizi öldürebilirlerdi. Evet ama her şeye rağmen sizleri bağışlıyorum. Çünkü bize büyük yardımlarınız dokundu. Eğer siz olmasaydınız o adamları yakalamak çok zor olurdu. Bütün kızgınlığıma rağmen yine de sizlere teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ama henüz kaybolan atımızdan kimse söz etmiyor. <gülüyor> Merak etme bulacağız bombonu. <gülüyor> doğru, doğru, doğru. Surat asma hemen. Seni kandırdığım ya da oyaladığım için güldüğünü sanma. Ama Paris Ventimiglia Express'ini soyanların yakalandığı bir günde... ...sizin oyuncak atı düşünemezdik elbette. Bir düşünün çocuklar. Filmlerde bile göremezsiniz böylesini. Tam 100 milyonluk soygun. Hem de çok ustaca planlanmış. Bütün gazetelere günlerce manşet haber oldu. Bu çağımızın en büyük soygunlarından biriydi. Ah, şimdi de siz gazetelere çıkacaksınız. Soyguncuların yakalandığını basına bildirdik. En geç yarın sabah. Belki de bu gece bütün gazeteciler buraya akın edecekler. Birkaç gün içinde Fransa'da, belki de dünyanın birçok ülkesinde birçok insan sizleri tanıyacak. Yüzlerce, binlerce resimleriniz çekilecek. Bir kahraman gibi söz edecekler sizden. Atımız bulunmadıktan sonra neye yarar? Öyle sanıyorum ki size büyük para ödülü de verilecek. O zaman isterseniz dilediğiniz kadar oyuncak satın alabilirsiniz Bombo. Bizim atımızın yerini hiçbir oyuncak tutmaz. O adamlar da bize çok para vermişlerdi. Atınızı bize verin, siz kendinize yeni oyuncak alın diye. Ama hiç de kabul etmedik. Peki Bombon, sana söz veriyorum. Ne yapıp yapıp sizin tahta atı bulacağım. Sen gönlünü hoş tut. O anahtar bizim atın içine nasıl girdi? Hala anlayamadık. Önce biz de anlayamamıştık Gabi. Fakat olayları birbirine bağlayınca düğüm çabuk çözüldü. Soygunu Rublo ile adamları gerçekleştirmiş. Malarsa onları kasabanın girişinde... ...tren yolunun kenarında beklemiş. Soyguncular tren geçerken... ...para torbasını yere atmışlar. Malar da onu eski oyuncak fabrikasının deposuna saklamış. Biz Malar'dan kuşkulandığımız için onu izlemeye başladık. Bir süre sonra işportacı kılığına girip Rublo ile arkadaşları gelmiş. Biz önceleri Malar'la onların bir bağlantısı olduğunu bilmiyorduk. Ben Rublo'nun işportacı olduğuna inanmamıştım zaten. Evet, o... <gülüyor> Malar anahtarın üzerine paraları sakladığı yerin adresini yazmış. Anahtarı Paris kahvesinde Pepe'ye verecekmiş. Kahveye girerken içeride beni görünce korkup kaçmaya başladı. Ben de peşinden koştum. Gerisini biliyorsunuz. O gün ne yana kaçtığını size sormuştum. Ama anahtar atın içine... Içindiniz... Evet, e, anahtar atın içine nasıl girdi diyeceksin. Sizin sokaktan kaçarken bir ara dönüp arkasına baktı. Duvarın dibinde duran ata çarpıp yere yuvarlandı. Kalkana kadar ben yetiştim. Aramızda kısa bir boğuşma geçti. Demek ki yakalanacağını anlayınca bir punduna getirip anahtarı içine atmış. Acaba bunu ötekiler nasıl anladılar? Pepe benim malardı kovaladığımı görünce peşimize takılmış ama çevrede başkalarının olacağından korktuğu için arkadaşlarına yardıma gelmedi. Bir ara gördüm onu. Maları polislere teslim edip Paris kahvesine geldim. Ama yakalayamadım. Son anda elimden kaçırdım. Evet, o gün Rublo'da iş porta tezgahını bırakıp bir anda kaybolmuştu. Çantasını bile almadan kaçmıştı. Biz o akşam Rublo'yu atı çalarken yakalamıştık. Evet, Pepe maların başına gelenleri ve anahtarın nerede olduğundan Rublo'ya söz etmiş olmalı. Pepe'yi benim kovaladığımı görünce iş ona düştü. Fakat o da size yakalandı. Atı çalıp anahtarı alamadığı için de. <gülüyor> ne büyük bir şanssızlık. İnanılacak gibi değil. Rublo o gün size yakalandı. Ertesi gün parayla kandırıp alabileceğini sandı ama sizi ikna edemedi. Sonra atın tekerleğini kırdınız. Tamire gitmeden önce içindekileri boşalttınız. Rublo iyilikle alamayınca atı çalmak zorunda kaldı ama bir işine yaramadı çünkü anahtarı bulamadı. Gerçekten de inanılır gibi değil Lami. Polisiye filmlerde bile böylesine az rastlanır. <gülüyor> evet çocuklar şimdi doğru evlerinize. Yarın en güzel giysilerinizi giyin. Çünkü bütün gazeteciler buraya doluşacak. Boy boy fotoğraflarınız çekilecek. Sabah erkenden gelip alırız sizi evlerinizden oldu mu? Keşke şimdi atımızda bulunmuş olsaydı. Fotoğraflarını çekilirken onu da alırdık aramızda. <gülüyor> Bir hurdaya olan sevginizi anlayamıyorum. Doğru anlayamam çünkü çocuk değilim. <gülüyor> Hadi çabuk olun çocuklar. Geliyoruz Baylami. Ülkenin dört bir yanından yüzlerce gazeteci geldi. Sabırsızlıkla sizleri bekliyorlar. Biriniz öne gelin çabuk, çabuk olun. Bekletmeyelim onlar çabuk. Hepiniz tamamsınız değil mi çocuklar? Evet efendim. Bombon henüz gelmedi ama. Aa, siz bini çocuklar onu da evinden alırız. Belki uyanamamıştır daha. Aa, geliyor işte geliyor. Koş biraz seni bekliyoruz Bombon. Geliyor mu? Kalabalığı görünce sakın korkmayın çocuklar. Gazeteciler size bir yığın soru soracaklar. Başınızdan geçenleri olduğu gibi anlatın. Ha, size bir müjdem daha var. Yaptıklarınıza karşılık, banka her birinize büyük para ödülü veriyor. Bilin bakalım ne kadar. Eşkide bir bakar arkadaşlar! Ne var, ne oldu bonbon? Atımız, atımız! Atımız mı, nerede? Ya çocuklar bırakın şimdi atır, Atı bizi bekliyorlar. Sonra alırsınız. Hadi gidelim çocuklar çabuk koş dur dur orada acıvamam. Hey hey ne yapıyorsun? Ay bılaş! Çelildiniz mi siz? Durun! Dur dur Çocuklar durun Bay Blaş, beni dinleyin gazeteciler. Öpünlerinizi. Ay bılaş! Sürekli Oyunumuz Başsız At'ın son bölümünü sunduk. Gelecek programda bir başka oyunda buluşmak umuduyla. Müzik